Allahümme şrah li ve yessir li emri vahli, min lisan, yefkahu, erine -hakka, hakka, marzukna, ve min lisani yafqahu qouli. Allahümme arina'l hakka hakkan ve erzuqna ittiba'ahu ve arina'l batila batilan ve erzuqna istinabahu. Allahümme ta'annâ bima 'allamtena ve 'allimnâ bima yanfa'unâ subhaneke la 'ilme lenâ illa mâ 'allamtena bi rahmetike ya ahkamer rahimin. Geçen hafta lay layla la ilahe bozan unsurlarla başlamıştık. Birinci haftamızda lay layla la ilahe bozan unsurlardan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 Kuru sözler Kimlerin icması vardı bu konuda? İshak İbni icması vardı. İmam Şafii'nin icması vardı. Öyle değil mi? Ondan sonra İmam Davudin'in icması vardı. Kade-i Yaz'ın sözü vardı. Öyle değil mi? İbni Teymiye'nin İbn icması vardı. İbni Hazm'in icması vardı. Bunların küfründe helale haram, haramı helal kıldıklarından dolayı bunların küfründe bunlar icman haklı etmişlerdi. Asli alimlerden kimleri saymıştık?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 Allah'ın indirmedikleriyle, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, işte onlar kafirlerin, ta kendiler bilirler. Bu insanlar dedi ki ilk birincisi, derler bu İbni Abbas bu ayetin tefsiri için diyor ki, Kuprundûne kufr. Ya yani ne demek kuprundûne kufr? İnsanı küpre sokmaya küfür. Nasıl ki mesela biz riyaya ne diyoruz? Ziya. İki yüz ne diyoruz Şeriatta? Şirk ve askar diyoruz değil mi? Küçük şirk diyoruz.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 Bu sizin zannettiğiniz veya düşündüğünüz küfür değildir. Ha da küfrün dune Bu nedir? Küfürdür fakat insanı küfre sokmayan küfürdür. Bakın, arada ne kadar büyük bir fark var. Bu ayetin tefsiridir demeklerde burayı dinleyin, başka şeyle uğraşmayın. Bu ayetin tefsiridir demek nerede? Eyvah! bir de İbn Abbas'a sorup sorulduğu zaman İbn Abbas'ın cevap vermesi nerede? Arasında çok büyük bir fark var. Yani mesela bugün iracı şeyhleri sorulduğu zaman ne diyorlar? i̇bn Abbas bu ayetin tefsirinde demiş ki, kufrün düne kufr. Bu kufrün düne kufrdur. Oysa i̇bn Abbas hiçbir zaman bu ayetin tefsirinde kufrün düne kufr dememiştir. Ne demiştir i̇bn Abbas? Hariciler Hazreti Ali'yi tekbir ettikleri zaman bu sizin zannettiğiniz küfür değildir demiştir. Bu küfür insanı küfre sokmayan küfürdür demiştir. İkincisi, bu rivayeti i̇bn Abbas'a yani biz dediğimiz zaman bu rivayet kimindir?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 her ne kadar İbn-i İbban gibiler bu adama sika de, yani güvenilir deseler de, İbn-i hadis ilminden mütesahil olduğunu, hadis ilminde İbn-i İbban'ın sika dediği adamların İbn-i İbban çok kolay hüküm verdiği için bu kolay kendisi yani büyük bir imamdır. Fakat bu konudan mütesahil kabul edildiği için onun görüşünü bu konuda ne yapmıyoruz? Almıyoruz. Bilakis İbn-i Abbas'tan hakimin müstedireğinde rivayet ettiği bir rivayette i̇bn Abbas ne diyor? Diyor ki müşrikler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 Ölen hayvanı kim öldürdü? Allah kaderiyle öldürdü öyle değil mi? Ama biz hayvanı ne yapmıyoruz? Allah'ın kesmiş olduğu hayvanı yemiyoruz. Allah hemen nasıl bir ayet indirdi? Hı. Hmm. Ve <tuhmet> innes şeyatin leyu'uluna ila awliyaihim liyucadiluukum ve in Siz eğer onların size vermiş oldukları o söze itaat ederseniz ve in ata'tumuhum eğer siz onlara itaat ederseniz innekum lamushtakun.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 kendisini ilme nisbet eden bazı sapıklar bazı sapıklar bu söze yapışaraktan put ve şirk kanunlarını İslam bedelerinde helal kıldılar. Bakın çok önemli bir söz yani. Bunu kim söylüyor? Zamanın en büyük alimlerinden biri söylüyor. Bu kufrundune küfür sözüne yapışıp da ne yaptılar? Kufrundune küfür sözüne yapışıp da yani insanı küfre sokmayan küfürdür deyip de bunu ne yaptılar? Küfür ve şirk kanunlarını Fransızların, İngilizlerin, Ejnebilerin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 Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal kılmak küfürdür. Adam ister buna itikat etsin, ister buna itikat etmesin. İmam Şatibi İhtisam kitabında ne diyordu? Ve icmagu, ala anna tabdile şirkun ve küfrun. Bütün ümmet icma etmiştir ki Allah'ın dinini değiştirmek, tabbire etmek, kanunları değiştirmek nedir? Şirkun ve küfrun. Küfür ve şirktir. Ve ümmetin içerisinde bu noktaya kadar.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 topa vuracağız bunlara. Bir hükümde Allah'ın hükmünü değiştirdiklerinden dolayı Allah dedi ve İşte Allah'ın dediği hükmetmeyenler, onlar kafirlerin ta kendileridir. Onlar zalimlerin ta kendileridir. Onlar fasıkların ta kendileridir dedi Allah Subhanahu ve Teala. İkinci bir dereileri arkadaşlar bunların. Biz bu meclislere giriyoruz. Biz İslam'a hizmet ediyoruz.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 kendisi kıldırdı diye, öyle değil mi? Biz bunu ne yapıyoruz? Biz bunu e, bunu getiriyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onun cenaze namazını kılmıştır ve bu adam Allah'ın hiçbiri indirdiğiyle hükmetmedi. Birincisi, allah sana Teala ne diyor bize Kur'an-ı Kerim'de? kul هَاتُوا burhanekum in kuntum صَادِقِينَ Eğer doğru sözlülerden iseniz, delilinizi getirin. Necaşi'nin Allah'ın indirdikleriyle hükmetmediğine dair bir tane delil var mı? Bir tane delil yok. O zaman bu insanlar kimlerdendirler? Bu insanlar yalancılardandırlar. Eğer doğru sözcülerden iseniz, söylemiş olduğunuz sözün delilini getiriniz. Eyva, Koyun! Hâ burhanekum, in kuntum Biz şimdi bu küprü ve şirki insanlara güzel gösteren, Allah'ın dışında kanun koymayı caiz gören insanlara diyoruz ki, Hâ burhanekum, in kuntum Eğer doğru sözcülerden iseniz ki değilsiniz, yalancısınız, Allah'ın karşısında Allah'ın ve Allah'ın salih kuluna yapmış olduğunuz iftiradan dolayı o zaman ne yapın? O zaman delillerinizi getirin diyoruz. Başka bir şey arkadaşlar bu konu hakkında yani konuşulması gerekiyorsa Buhari'de İbn Mesud'un rivayetinde İbn Mesud ne diyor? Kunna nusallimu ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fis salam. Fakat yanırdu aleyna biz Peygamberimiz salatü vesselam'a ne yapardık? Namaza gel selam verdik ve peygamber bize selamımızı alırdı. Yani bize Aleyküm selam dedi.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 اَلْيَوْمَ اَكْمَرْتِ لَكُمْ د۪ينَكُمْ Ben bu gün size dininizi tamamladım. Ayetin nerede indi? Veda hacında indi. Necaşi neden vefat etti? Mekke'nin fethenden çok önce vefat etti. Bir daha evvel nihayede i̇bn Kesir ne yapıyor? İbn-i Kesir bu meseleyi anlatıyor. E Allah'ın sahabesi günde beş defa tekrarlanan namaz. Namaz günde beş defa kılınıyordu. Günde beş defa tekrarlanan bir mesele hükmü oraya ulaşmıyorsa Necaşi'ye net kara hükümler ulaşacak.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 İsa'nın şey olduğunu kabul etmedi mi? Müslümanlara yardım etmedi mi kendi topraklarında? Demek ki Necaşi kendisine ulaşan bütün hükümlerini yapmıştır, yapmıştı? Bütün hükümleri yerine getirmiştir. Bunun yanında, Müttefakun Aleyh bir rivayette, Hirkal'i biliyorsunuz. Hirak, Hirak, Hirak, Hirak. Biliyorsunuz. Ebu Sufyan'la konuşmuş olan daha önce de, Peygamberimiz ona elçisini gönderdiği zaman, ne yaptı bu adam? Kendi kavmini bir araya topladı. Ben dedi Müslüman olacağım.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 Yine arkayla demek ki burada anlaşılır değil mi? Necaşi'nin kısasından uzaktan yakından bizim olayımızla bir alakası yokmuş. Bir de bunların bir tane neyi var? Meşhur bir delilleri, Hazreti Yusuf'un kısası. Ha? En önemli meselelerden biri. Hazreti Yusuf hapisten çıktıktan sonra kafir olan Melih'in yanında ne yaptı? İhtisat Bakanlığında geldi Mali Bakan olarak çalıştı. Ve Hazreti Yusuf Peygamberdi. Hazreti Yusuf ne olmamıştır? Hazreti Yusuf kafir değildi.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 sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini zan eden insanları gördün mü? Bakın iman etmemişler. İman ettiklerini zan eden insanları gördün mü? Yürüyduğu <gülüyor> en hakem uylat Onlar tağutan muhakeme olmak. O aralarında bir olay geçtiği zaman tağutun hükmüne başvurmak isterler. Wakad umiru en yakfurubi. Onlar onu terk etmekle tekbir etmekle kabul etmemekle inkar etmekle ne olmuşlardı? Emr olmuşlardı Şimdi.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 Bu birinci şık. İkincisi arkadaşlar Hz. Yusuf'un biz kıssasını bir ele almamız lazım. Yani tam bazı insanlar diyorlar Hz. Yusuf böyle bir şey yapmış. Acaba gerçekten var mı böyle bir şey? Bizim buna ne yapmamız lazım? Bizim buna bakmamız lazım. Biz Hz. Yusuf'un kıssasına baktığımız zaman Hz. Yusuf hapisteyken daha. Yani bakın çok önemli bir nokta. Hz. Yusuf hapisteyken yani daha bir sıkıntılar içerisindeyken ne diyor? Kendi arkadaşlarınla. Ya sahibiyiz sicin e erbabun muteferrikune khayrun Emillahul Wahidil Qahhar. Yani farklı farklı ilahlar mı daha çok hayırlıdır? Yoksa wahid olan, tek olan ve kahhar olan Allah mı daha hayırlıdır? Hadıyusuf bunu kime söylüyor? Hadıyusuf bunu kendi arkadaşlarına söylüyor. Ve ne diyor onlara? Ma ta'budun min dunhi illa asmaan semaytumuha antum wa aba'ukum ma anzal Allah bhamin sultan. Inil hukm illa lillah. Hüküm sadece ve sadece kimindir? Allah'ındır. Ene ra'a en la illa iyya. Kendisinden başka hiç kimseye ibadet etmemenizi emretti. Hazreti Yusuf daha hapisteyken, zorluk altındayken, işkence altındayken, istidat altındayken haykır, haykır, haykıracak. İnıl yok mu illa diyecek. Dışarıya çıktıktan sonra, güç kuvvet kazandıktan sonra hükmü Allah'tan başkasına verecek. Öyle mi? Bu Allah'ın nebisi Peygamberimizin deyimiyle İbnül Kerim, İbnül Kerim, İbnül Kerim olan Yusuf'a iftiradır. Yusuf'a şirk iftirasında bulunmaktır. Yusuf daha hapisteyken hiç kimseye gücü yetmezken ne demiştir? İnil hukmu illa lillah. Çünkü tevhidin ilk kaidelerinden biri budur zaten. Hüküm ibadet olduğu için ilk insanlara ne demiştir? İnil hukmu illa lillah. Hemera en ta'budu illa iyyah.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 hiç aklın, mantığın, nasdın kabul ettiği bir şey mi bu? Mümkün değil. Bu birinci nokta. İkinci nokta ne arkadaşlar? Hz. Yusuf, Allah subhanahu ve Hz. Yusuf'dan konuştuğu zaman Hz. Yusuf, Allah Hz. Yusuf için ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Hz. Yusuf'un onlar, onların hükmüyle dine dair deliller var. Hz. Yusuf'un kıssasında. Mesela Allah teala ne diyor Hz. Yusuf için? وَكَذَٰلِكَ مَكَنَّا لِيُوسِفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّعُوا بِهِ ف۪يهَا حَيْثُ يَشَاءُ Biz Yusuf'a yeryüzünde temkin verdik, Yusuf'a yeryüzünde sağlamlık verdik, istediği gibi orada tasarruf etti o. İstediği gibi orada ne yaptı? İstediği gibi orada tasarruf etti şu, Allah ne diyor Hz. Yusuf için? Biz ona yeryüzünde temkin verdik ve o yeryüzünde istediği gibi tasarruf eder. Demek ki Hz. Yusuf geldiği zaman meleğin kanunlarıyla değil, Allah سبحانه ve تعالى istediği gibi hükmetmiştir. Niye? Allah ayet ne diyor? Biz ona yeryüzünde tasarruf verdik, demkin verdik ve o yeryüzünde istediği gibi ne yapar, istediği gibi hükmeder. Aynı şekilde melik kendi adamlarına ne demişti? Bana Yusuf'u çağırın, gelsin buraya. Hazri Yusuf'ü geldiğinde ona ne demişti? فَلَمَّا كَانَ لَمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدِينَ مَكِينٌ <Sessizlik> أَمِينٌ Hazri Yusuf'a demişti ki, ne zaman ki kral Yusuf'la konuştu? Yusuf'a dedi ki, muhakkak ki sen bugünden sonra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 Şuf kendilerine temkin verilen insanlar kimlerdir? Ellezîne immekennehum fil ardi ekamu's salate ve atu'z zekate ve emru bil ma'ruf ve nehu ani'l münker. He? Ve lillahi umur. kendilerine verdiğimiz insanlar yeryüzünde namazı kılan, zekâtı veren, iyiliği emreden ve kötülükten nehyeden insanlardır. Şu ayet ayeti tefsir ediyor işte. Bu ayet bunu tefsir etti. Bu ayet bunu tefsir etti.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 Hazreti Yusuf'un kardeşi meselesi vardı, biliyorsunuz. allah Teala ne diyor Hazreti Yusuf için? Mâ kâne liyel huze ekâhu fî dînil meliki. Yusuf, meliğin dinine göre kardeşini alması mümkün değildi. Hani bu Yusuf kendi yanına almıştı. Öyle değil mi? Allah ne diyor? Yusuf'un kardeşini meliğin kanunları üzerine kendi yanına alması mümkün değildi. Demek ki Hazreti Yusuf, meliğin kanunlarına göre hüküm, etmiyordu kimin kanunlarına göre hükmediyordu? kendi kanunlarına göre hükmediyordu. niye çünkü Allah ne diyor Ve kalla kemken li yusba fi'l arzi yatabawa fiha haythu yasha bi'izni temkin sahibi kula istediği gibi hareket ediyor yeryüzünde. yüzünde kral da ona bu hükmü vermişti ve İbn Abbas'ın talebesi Mücahid kralın Müslüman olduğunu söylüyor o zamanki kralın Hz. Yusuf'la beraber ne olduğunu söylüyor Hz. Yusuf'la beraber Müslüman olduğunu söylüyor ye başka bir olay Hz. Yusuf'un kardeşleriyle arasında geçen bir konuşma var surede. Hz. Yusuf ne diyor? Sizden biri hırsızlık yaptığı zaman sizin sizin yanınızda onun cezası nedir? Onlar ne diyorlar bizim yanımızda kim hırsızlık yapmışsa hırsızlığın cezası hırsızlığı yapan kişidir. Yani o ne olur? Hırsızlık yaptığı yerde esir olur. Onlara kimin kanunlarıyla hükmettiler? Hazreti Yakub'un kanunlarıyla hükmettiler. Öyle değil mi? Hz. Yusuf'un orada Hazreti Yakub'un kanunlarıyla hükmettiler.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 biz bütün kavimlerine bir peygamber gönderdik. İnsanları Allah'ın ibadetine çağırsın. İnsanları tağuttan da uzaklaştırsın. E Allah'ın dışındaki bütün hükümler tağuttur. 40 desttir bunu anlatıyoruz zaten. Allah'ın dışındaki bütün hükümler neydi? Tağuttur. O zaman Hazreti Yusuf ne yapmıştı? Allah'ın ona emrettiği davayı yerine getirmemiştir. İnsanları tağutun hükmüyle hükmetmiştir. Evet. Hazreti Yusuf'a birinci iftira attı. Bu nedir peygamberi eksiltmektir. Kadirinin kıymetini Kadı İyaz Şifa kitabında icma'la...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 velev ki onların bir düşüncesiyle olaya yaklaşırsa bu fısktır öyle değil mi? Yani bu fısklıktır, günahdır. Allah Aded-i Yusuf için ne diyor? Hı. Konumuzla alakası olan yeri bile var mı? Ve kezâlike linasrif anhu su'e vel fahşâ innehu min ibâlinel muhlasîn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 İnnehu min İnnehu kana min Yusuf bizim muclas olan kullarımızdan. Deli. Demek Yusuf hiçbir zaman günah işlememişti. Eyvah, Hazreti Yusuf'un bu günah işlediğini söyleyen insanlar Allah Subhanehu ve yalanlamışlardır. Allah Hazreti Yusuf'u teskil ediyor. İnnehu min ibadin al Eyvah, muclas ne demek? Fabi izzeti kelağu yenl hüm illa Seni izzetine yemin olsun ki ben hepsini saptıracağım, sadece kimi saptıramayacağım. Senin muhlet olan kullarını ben saptıramayacağım. Ve Allah Yusuf için ne diyordu? اِنَّهُ كَانَ min اِبَادِنَ الْمُخْلَس۪ينَ Yusuf bizim muhlet olan kullarımızdan. Demek ki Yusuf günah işlememiştir. Yusuf günah işlememiş. Bu biz en sapıkların görüşünü bile aldığımız zaman ne yapmıştır? Yusuf bir fısk işlemiştir yani. En sapıkların görüşüne göre bile Yusuf bir fısk işlemiştir. Bunu dahi söyleyen insan بِمِنْ وَجِينَ مِنْ وُجُوهِنْ <gülüyor> Birçok yönden küfre girer yani. Bir Allah'a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 ben, hani biz şimdi lümrâtın eytikadı okuyoruz, ileride göreceksiniz. Diyor ki, لَا نُكَفِّرُ min مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ بِزَنْبٍ اِلَّا اِذَا اِسْتَحَلَّهُ Biz, ehli kıbleden hiç kimseyi tekfir etmeyiz. Bir günahla ehli kıbleden hiç kimseyi tekfir etmeyiz. Ta ki onu ne görene kadar? Ta ki onu helal görene kadar. Şuf, şüphe ilmiye, cidden, cidden, cidden. Çok ilmi bir şüphe yani. Adam ne getiriyor? Bak! Bize sana hemen ne diyorlar ilk başta? Es'elû ehlen zikni inkuntum la ta'lemûn. bilmiyorsanız gidin işi ehline sorun. Peki işin ehli kimdir kardeşim diyorsun? İşin ehli kim? Tağutların müftüleri. Tağutların müftüleri işin ehli olmuşlar. Son dönemlerde tağutların müftüleri bu işin ehli oldular. Gidiyoruz biz ne yapıyoruz? Sakallı adama sakalın hükmünü soruyoruz. Sigara içen adama sigaranın hükmünü soruyoruz. Öyle değil mi? Başa açık olan bir kadına başa açık olmanın hükmünü soruyoruz. Aynı şekilde ne yapıyoruz? Gidiyoruz tağutların hükmünü tağutların müftülerinden soruyoruz. Adam zaten onu tağut olarak kabul etse onun yanında müftülük yapmaz. Sen, adam onu kafir olarak görse onun yanında gelip müftülük yapmaz. Gideceğiz bu insanlara şimdi bu işi hükmünü soruyor. Sana ilk başta ne diyecekler? Bak Ehl-i Sünnet'in akidesinde İmam Tuhavv, İmam Tuhavv Hanefi alimlerinden Ehl-i Sünnet ahidesinde kitap yazmış İmam Tuhavv ne diyor? La nükeffiru aheden min ehlil kıbleti bizenbin illa ize stahallehu be't ehli kıbleden dolayı şimtiy tekbir etmez ta ki o işlemiş olduğu günaha helal görene kadar. Aynı şekilde diyor ki İbn Kudame, İbn Kudame هو men هو. Yani mugnil yazarı bütün metin kabul ettiği Hanbeli İbn Kudame şeyinde de diyor akidesinin Rumhatu'l-ihtihadın sonunda "Lā nakthiru ahadan min ehli kıblet-i Bizanbi illā izi stahalluhu." Be't ehli kıbleden şimtiy tekbir etmez. Lā ilāhe illallah dedi müddetçe bir tekbir etmez. Sadece ne zaman onu helal görene kadar.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 bu irca ehlinin, bu nifak ehlinin, bu belamları getirmiş olduğu bu şüphelerin de yok olması çok basit. Sadece bize sağlam ilim adamları lazım. Yani kendini bu işe vermiş, bunların hakkından gelebilecek bize sağlam ilim adamları lazım. Şimdi biz şöyle dedik başta, onun yoluyla onu uğrayacağız bakın. Hani onlar diyor, ''Fes'elu sen kimsin?'' ''Fes'elu eyle zikri'in kundum la te'alemun'' İşi gidin ilim, ilim ehline sorun, tamam. Müftüyü bırak, gel de işi asıl ilim ehline soralım. Bu sözü söyleyen ilim eline soralım bu işi. Kim söylemiş dedik bu sözü? İmam Tahavî. İmam Tahavî'nin Ehl-i Sünnet'in arasındaki en makbul olan şerhi hangisi? İz İbni Hanefi'nin yapmış olduğu söz, Te, şerh. Öyle değil mi? Te, şimdi gidelim İz Hanefi'ye soralım. Diyelim ya şehr sen bu sözü şerh ederken bize neler söyledin? Bakın şimdi İz İbni Hanefi ne söylüyor? Subhanallah. Birisi diyor ki İz İbni Hanefi İmam Tahavü bu sözüyle neyi kastetmiştir? Haricilere reddiye vermeyi kabul etmiştir. Reddiye vermeyi kastetmiştir. Bak, birinci nokta. İmam Tahavü bu sözü söylerken kime reddiye vermiştir? Haricilere reddiye vermek için söylemiştir. Nazik ki İbni Abad hariciler İmam Ali'yi tekbir ettikleri zaman Nazik ki onlara o sözü söylemişti İmam Tahavü de bu sözü kime söylemiştir? İmam Tahavü de bu sözü he? haricilere söylemiştir. 2.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 Peygamber kimdir? Peygamberden haberleri yok ki Peygamberin getirdiğini bilsinler. Peygamberin neden bahsettiğini bilsinler. Demek ki bunlar bu sözün içerisinde kesinlikle ne yapmıyorlar? Bu sözün içerisinde bilmiyorlar. Nerede söylüyor bunu? Ee, Mektab Et-u baskısının 205. sayfasında. Yani bakmak isteyen oradan geniş bilgi baksın. İkincisinde ne söylüyor İmam Şeyh? İzimni anabi Diyor ki bazıları der ki biz ehl-i kıbleyi umumel tekbir etmeyiz. Yani ehl-i kıble. Oysa ki diyor ehl içinde münafıklar da var. He? Şimdi münafıkları tekbir etmeyecek miyiz? Ehl-i içerisinde diyor, Yahudi ve Hristiyanlardan daha kafir olanlar var. Kimi kastediyor izimli i Hanefi bu sözüyle? Vahdedi vücutçuları kastediyor. He? Vahdedi vücutçuları tekbir ediyoruz işte, onlarınki de günah. İz-i İbni Hanefi tekbir ediyoruz da Vahdedi vücutçuları. Öyle değil mi? Şu, demek ki insan bir günah işlediği zaman ne yapabiliyormuş? İnsan bir günah işlediği zaman onunla küpre gidebiliyormuş.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 Bizden zemf, zemf, zem ne demek? Günah. Biz bir günahtan dolayı tekfir etmeyiz. Şirkten dolayı, küfürden dolayı tekfir etmeyiz demiyorlar adamlar. Biz bir günahtan dolayı tekfir etmeyiz diyorlar. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Hanifi ulemasından Molla'a li'l-kari Fukul Ekber'e yaptığı şehten diyor ki ehli tekfir etmeyizden kasıt ne demektir? Bakın. Şimdi Molla'a li'l-kari açıklıyor. Şeyin. Eee...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 Götürdüm işi kime sordum zaten? Molla Ali'l-Kari'ye sordum. Belham müftüye sormadım. Götürdüm işi kime sordum? Götürdüm işi Molla Ali'l-Kari'ye sordum. İmam Fıhavya'ya sordum. İd İbni sordum. Aha bana böyle cevap verdiler. Eyvah! Hadi getir, götürelim işi ehline soralım. İşi selefe soralım yani. Kalefe değil, götürelim meseleyi kime soralım? Selef alimlerine soralım. Bak ne diyor vallahi Ali'l-Kari? Ehl-i Kıble'den kastımız nedir? Ehl-i Kıble'yi tekbir etmemeden kastımız. Hıh kendisine küfür alameti olmayan ve küfrü küfrü gerektiren bir hal küfrü mucip olmayan insanlardır. Demek ki selef buradaki zemten günaha kast ediyorlarmış. Yoksa küprü ve şirki, tevhidin ve ulubiyetin ilk şartlarından biri olan hakimiyet meselesi değil de neyi kast ediyorlarmış? Günaha karşı içki, kırkızlık, zina bunu kast ediyorlarmış.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 Hala görmediğin müddette kişi kafir olmaz dediler. Delil? Peki var mı İslam'da böyle bir şey var? Mugnide İbn Kudame ne diyor? Sahir sihir yapan insan sihri helal görsün görmesin bizim ashabımızın yanında kafirdir. Ha? Bak, demek ki bazı günahlar varmış. İnsan helal görse görmese neymiş? Kafir mi? Kim bunu söylüyor? İbn Kudame, Mugnide söylüyor. Şu ha? Ehl-i Sünnet'in imamlarından biri söylüyor bunu. Gel biraz daha gelelim bu tarafa. Başka İsrak ibn Rahaviyyi selefin en büyük alimlerinden. Hangi İsrak? İmam Ahmed'e sorulduğu zaman "Hiçbir İsrak la yesal. İsrak gibi sorulmaz. Bütün ümmet onu kabul etmiş yani. İsrak gibi adam sorulur mu?" diye ne diyor? "Ezme al-umme. Heh. Ale enna sabba Allah ve rasulehu şey'en mimma enzele Allah, veya kadde nabiyyen min Allah. kafirun, Allah." Bütün ümmet icma etmiştir ki kim Allah'a küfür ederse, peygambere küfür ederse, Allah'ın hükümlerinden bir hükmü kabul etmezse, peygamberlerden bir peygamberi öldürürse, bu insan Allah'ın kalan bütün indirdiklerini de kabul etse, bu insan nedir? Kafirdir, din dairesinden çıkmıştır. Şu Adam Allah'a küfür ettiği zaman Allah'a küfür etmeyi helal görmedi ama ne oldu? Küfre girdi. Öyle değil mi?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 Namaz kılmayan kafirdir diyor. Namaz kılmayan helal görmüyor ki namaz kılmamayı. Vallahi ben yapamıyorum. Aslında kılmam lazım ama demek ki insan ne yapmıyormuş? İnsanı kurtarmıyormuş. Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Daha gerilere gidelim. İmam Ahmet'i de geçelim daha daha gerilere. Allah'ın sözüne bakalım. Allah ne diyor? <gülüyor> onlar Allah'a yemin ederler ki onlar küfür sözünü söylemediler. Ve lakin kelimetin kafir ve kafir oldu. Demek ki ne yapmışlar? Küfür kelimesini söylediler ve o küfür kelimesine de küfre girdiler. Demek ki insan ibni Haz ne diyor ibni Hazr? Ha, eli Sunneti imamlarından ne diyor? Demek ki insan mücerret bir söz söylemekle helal görsün görmesin ne yapıyormuş insan İnsan küfre giriyormuş musun? seferinden döndükleri zaman. Hı. Münafıklarken münafık değil. Ayetten Müslüman diyor Allah onlara. Müslümanlar kendi arasında mücahidlerle dalga geçti. Öyle değil mi? Dalga geçtiler. Ya bunlar kadar işte karnına düşkün, bunlar kadar şey yalancı, bunlar kadar korkan insanlar yoktur dediler. Kim için söylediler bunu? Peygamberimizin sahabe. Onlar da sahabe, bunlar da sahabe. Allah ne dedi? وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ kunna اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ قُلْ اَبِ ayatihi وَآيَاتِهِ rasulihi kuntum تَسْتَذِعُونَ La ta'tejru kad kefertum ba'de imanikum Ha شوف Allah ne diyor onlara Onlara sorduğu zaman ne diyecek ya biz sadece kendi aramızda şakalaşıyorduk Bak Allah onlara şakalaştığını Allah söylüyor yani kendi aramızda şakalaşıyorduk oynaşıyorduk. Ha Kul e billahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum Allah'la ayetleriyle resulüyle dalga mı geçiyordunuz La ta'tejru kad ba'de imanikum Özür dilemeyin siz imanınızdan sonra küfre girdiniz zaten. Özür la birinci müstevanın anlayacağı bi ayet yani. Çok açık bir Arapça. La özür dilemeyin. Kaç kafırsın ba da sonra ne oldunuz? imanınızdan sonra küfre girdiniz şu. Demek ki insan mücerret dalga geçmekle ne oluyormuş? Helal görsün görmedin insan mücerret bir günah işlerken de insan kafir olabiliyormuş Bütün ümmetin icmaıyla şeriatla dalga geçen insan kafir değil midir? Ha? kafir değil mi dedi? Ha helal görsün görmesin. Ha helal gelmiyor adam. Eyvah. Kadı İbn Şifa kitabının sonunda icma ile küfür olan sözleri naklediyor şu. İcma olan sözler naklediyor yani. Adam helal görsün görmesin. Muhammed İbn Reşit El Fazlül Muktarat Adam oturmuş koca kitap yazmış. Hanefilerin yanında küfür olan sözler. Ha? Bak söz insanın küfre sokuyor. Söz söz. Başka bir şey değil yani.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 Bukhari Müslimi, kütübü stiteyi ezdelerip de insanları sapdıran insanlar bunlar. Bunlar diğer sapıklar gibidir. Bu diğerleri, bunlar mütecciğ, garateci, Allah'ın dilinde önüne gelen konuşuyor konuşuyorlar. Biliyorsunuz son dönemlerde Allah'ın dini en ucuz Allah'ın dini oldu yani pazarcı da konuşuyor, garateciler konuşuyor, herkes konuşuyor Allah'ın dininde. Bu saydığım onların şüpheleri. Yani ilim ehli olan ben bilir bunların şüphelerinin geçerli. abi Talebe bile olamamışız yani, daha hiçbirimiz ilim talebeti vaksını bile elde edememişiz. Biz daha çürüttük bunların şüphelerini yani. Çünkü böyle ele alacağız, sığacak şüphelerdir. Kur'an'ı açan, sünneti açan bunu çürüttük. Ama bu son saydığım şüphe yok. Bu son saydığım şüphe kimin şüphesi? Sakalı uzun, paçası kısa, kutu bittiğinde afızları. Kendilerini ehli sünnete nispet eden insanların neleri? Tağutların arşını yeryüzünde takılanlaştırmak için, bir model daha yüksek jip, jip alabilmek için kızlarını çocuklarını bir model daha yüksek okullarda okutabilmek için he? yaşadıkları villanın bir model daha yükse yükseltebilmek için tavuklara yarakalık yapan insanların getirmiş olduğu şeyler bunlar. Tavuklara yalakalık yapan insanları getirmiş olduğu ilmi bir şüphe gerçekten. Yani bu nedir? İlmi bir yani bilmiyorum Bilmeyen birçok insan akidesi düzgün olmasına rağmen bunlarla oturduktan sonra ne yapıyor? Büyük alimlerin birkaç tane ismini büyük alim değil zorla büyütmüşler yani. Birkaç tanesinin ismini duyduktan sonra diyor. demek ki bak elim ehlinin bu konu hakkındaki görüşü buymuş. Asri olanların bu konu hakkındaki görüşü. Bizim tabi olmamız gereken kim? Men kâne münkum yestenni fel yestenni bimen kadmâd ölenler <gülüyor> selâf ittabiu velâ teftedi'u fakat kufitum Tabi olun bir daha çıkarmayın. Kime tabi olacağız biz? Peygamberimizin ettiği şerifet tabi. Aha, selefin görüşünü bu konuda, şerif ve imtihur şerifin bu konudaki görüşünü gördünüz. Ben İbn Taimiyen'in görüşlerini de dedim, size zikredeyim, toplayayım. Baktım sıkmayacak yani dedim. Menitik kalsın işi oraya. Var. İbn Taimiyen'in bu konudaki görüşü nedir? Bu kona görüşü bellidir. Şimdi son bir tane şüphe, yani biraz böyle, e, bu da çok seyredik. Şimdi içinizden biri bana belki diyordu. Kardeşim sen. Yani ilim talebesi değildir. de biz hani ilim talebesi olmaya aday bir adamsın. Sen bunları biliyorsun. E bu başlaklar senin bu anlattıklarını bilmiyor ki. He? Sen sen bulmuşsun bunları aramışsın toplamışsın daha sonra karıştırmışsın. Kaç sene okumuşsun, toplamışsın. Sen bunları getirdin. Bizim başımızdakiler bunları bilmiyor ki. Adamın haberi yok ki bunlardan. Belki şimdi siz siz çoğunu daha yazdığına göre siz ilk defa duyuyorsunuz bunları yani. Sizce şimdi ben ilk defa duyuyorum bunu. Bu adam. Bu adam ki hiçbir şekilde haberi yoktur. Bu adam cahildir o zaman. E biz de diyoruz ki cahalet insanı küfre girmekten engelleyen bir nedir? Cehalet insanı küfre girmeye engelleyen bir manidir, bir özürdür. Heh, Ama İslam alimleri cehaleti böyle ortala mı atmışlar? Her önüne gelen alsın biri o tarafını çeksin, biri bu tarafını çeksin. Yok. Karrafi, he, meşhur usul alimlerinden, Furuk kitabında nasıl? şey yapıyor caaleti tanımlıyor caaleti caalet de usulün konularından bir konu ya özür mü değil mi ne diyor? İnna kullu jahlin, yümkün mükellefı dâğahu, fala hudjetelehum. mükellefin insanın kendinden det etmeye kasil olduğu caalet kesinlikle özür olan caalet değildir. Ayet evde İbn-i ne diyor? El-kavâid ve el-fevâid ise Fe-izâ kassara ev -e Eğer kendisi araştırmazsa, kendisi bu işin peşinde koşmazsa o zaman nedir? Cahilet onun için hiçbir şekilde özür değildir. E şimdiki hakimlerin elinde bütün imkanlar var. Öyle değil mi? Bütün alimler ellerinin altında bir ekiz bunlar, bunların zıddını söyler. hüküm Allah'ındır diyen bütün alimleri hapislere arttırmaları zaten bu hükmü bildiklerini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 Bu göz savunan insanları cezaevlerine tutuyorlar. Çünkü bunlar dışarıda kalsa kendi ellerindeki hükmü alacaklar. Hükmü sadece kime verecekler? Allah Subhanehu ve teala'ya verecekler. Ama kendilerinin de Firavun gibi yeryüzünde ilah olmasını isteyen, kendilerinin de Allah'ın karşısında, ben sen göklerin ilahiyiz ben de yerlerin ilahıyım. Diğer insanlar ne yaptılar? Bütün alimleri hapislere tıktılar ve bu da bize neyi gösteriyor? Bu insanlar kesinlikle cahil değildirler. Hepsi ya üniversite mezunudur, bütün üniversitede, bütün kütüphaneler, bütün damlar onların elinin altındadır. de bunu öğrenirler. Cehalet de için özürdür? Gücü yetmeyen, kendinden bunu dert edemeyen insan için özürdür. Yoksa senin gibi, bunun gibi okuyan adamın cehalet gibi bir mazereti Allah'ın dininde ne olamaz? Allah'ın dininde olamaz diyoruz ve akhir davana elhamdülillahi alamin